Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allahümme salliyle Muhammedin. Ve alim ve Geçen dersimizde e, Darül İslam ile Darül Kufr'un arasındaki e, neye göre olduklarının illetlerinin tespiti hakkında dediğimiz gibi birincisi güç ve kuvvet, ikincisi de nedir? İslam kanunlarıyla yönetilme mevzuydu. Bugün bu konuda illet olarak illeri sürülen, geçerli olmayan bazı ee, konuları göreceğiz. Yani bunlar illettir diye işte belirlenmesinde Darül İslam veya Darül Küfür'ün diye ileri sürülen ama aslında illet olmayacak. Bazı yapılan, bu konuda yapılan bazı yanlışları inceleyeceğiz. Bunların birincisi, ülke nüfusunun çoğunluğunun, dininin, ülkenin hükmü üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bunun delili ise şudur. Hayber nüfusunun çoğunluğu Yahudiydi. Hicri 7. yılda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orayı fethettiğinde ziraatla uğraşmaları için orada kalmalarına izin verdi. Ve onlara Ensardan bir emir tayin etti. Ömer İbnül Hattab hilafeti döneminde onları çıkarıncaya dek buranın halkının çoğu Yahudiydi. Ancak bu durum onların Darül İslam olmasını engellemedi. Çünkü Hayber Müslümanların, elinde, Müslümanların elindeydi ve İslam hükümleri uygulanıyordu. Ee, Ebu Şöyle demiştir diyor, bir ülkenin darül olması için orada Müslümanların bulunması şart değildir. Oranın imamın elinde bulunması ve imamın da Müslüman olması yeterlidir. Yani burada önemli olan dediğimiz gibi güç ve kuvvetle orada İslam kanunlarının uygulanması mevzudur. Bunun dışında Müslümanların az sayıda olması veya çok sayıda olması bu hükmün verilmesinde etkili değildir. Bu bizi şu açıdan ilgilendiriyor. Bunun tam tersi olarak da şeyler söylenebilir. Yani biri gelip şunu diyebilir. Diyebilir ki işte falanca ülkede Müslümanların sayısı çoğunluktadır. O halde burası işte Darül İslam'dır, İslam yurdudur diyebilir. Ama yani Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede İslam kanunlarının uygulanmaması orayı e, garip bir durum zaten. E, bu adamların şeylerinin delili de mesela e, sözlerinin doğru olmaması da işte bu hayvar Yahudilerinin uygulanması veya diğer bazı delilleri de e, göreceğiz inşallah. Çünkü bunlar tam ters anlamda kullanılabiliyor. Yani diyor ki işte bir yerin işte İslam ülkesi olabilmesi için oradan halkının çoğunun Müslüman olması yeterlidir deniyor. Ama ki değil. Çünkü niye? İşte halkının çoğu Müslüman ama işte küfre tabirler. Kendi dinlerini ciddi anlamda doğru anlamda yaşamıyorlar. İkinci yanlış ülkede İslam ya da küfür şiarlarının görülüyor olmasının ülke hakkında verilecek hükmünde Hiçbir etkisi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dini açıklıyor, davette bulunuyor ve müşriklere düşmanlığını onlardan ve onların Allah'ın dışında ibadet ettiklerinden beri olduğunu ilan ediyordu. Tüm bunlar Mekke'nin fethinden önceydi. Aynı şekilde sahabeden bazıları açıkça namaz kılıyor ve Kur'an okuyorlardı. Ancak bu durum Mekke'nin darül İslam olmasını sağlamamıştı. Bilakis üstünlük kafirlerde olduğu için Müslümanlar oradan hicret etmişlerdi. Aynı şekilde zimmet ehli gibi bazı kafirlerin Darül İslam'da ikamet ediyor olmaları ve dinlerinin sembollerinden olan bir takım şeyleri açıkça yerine getiriyor olmaları olayı, orayı Darül Küf Küfür yapmaz. Çünkü küfür sembollerinin ortaya konması kafirlerin gücüyle değil Müslümanların izniyle olmaktadır. Yani İslam ülkesinde Darül İslam'da işte Hristiyanların kilisesinin bulunması veya e, Yahudilerin Havrası'nın, sinagogunun bulunması, orasını Darül Küfür yapmaz. Tıpkı e, Darül Küfür'de, küfür, küfür yurdunda Müslümanların cami bulunması, orasını Darül İslam yapmayacağı gibi. Hani diyoruz ya insanlar delil olarak şey getiriyorlar, ya işte Cuma namazı kılınıyor, bayram namazı kılınıyor, beş vakit namaz kılınıyor. Ee, i̇şte o yüzden, o yüzden işte falanca yer burası, şurası nedir ee, İslam yurdudur diye. İslam yurdu için bu tespitler yeterli değil çünkü senin camin açık olabilir veya işte başka yerlerdeki camin açık olabilir ama hüküme bakılıyor. Yani Allah'ın hükümleri e, uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu diye. Ülke için verilecek hükümle, hükümde sembollerin açıkça yerine getirilmesinin herhangi bir etkisi yoktur. Şevkani şöyle der, itibar edilen söz hakkının kimde olduğudur, bir ülkede kafirlerden birinin küfrünü açıklayabilmesi ancak Müslümanlar tarafından kendisine verilecek olan izne bağlı olacak şekilde ülkede emretme ve yasaklama etkisi Müslümanlara aitse orası Darül İslam'dır. Küfrü özelliklerinin açıkça ortaya konması bir zarar vermez çünkü bu kafirlerin gücü veya saldırıları ile olmuş değildir. Aynen Yahudi, Hristiyan veya anlaşmalı Ulupta İslam şehirlerinde oturan zimmet ehlinde görüldüğü gibi. Bu durum durum bunun tersi ise ülkenin hükmü tam tersi olur. Yani nedir? Bir yeri mesela Müslümanlar ele geçirdiler. Ee, orada Yahudiler ve Hristiyanlar bulunuyor. Yani bunların da ibadet etme hakları var. Allah Azze ve Celle bunlara işte zimmet ehli oldukları zaman bu hakkı tanıyor. Allah'ın dini. O zaman ne yapıyorsun? Sen de belli şartlar altında bunlara izin veriyorsun. Ee, bunların işte kiliseye gitmeleri veya işte sinagoga gitmeleri veya işte başka zımmi olan şeyler varsa, ibadetlerini yapmaları, orasını darül küfür yap, yapmıyor. Yani birisi çıkıp işte İslam yurdunda şunu diyemiyor, ya işte burada kilise var, ee, o zaman burası şeydir, darül küfürdür diyemiyor. Ama tabi kilise veya sinagog veya başka dinlere ait ibadethanelerin yapılmasının Başka şartları var yani öyle istediği şekilde herkes ibadetane yapamıyor. Belli sınırlamaları var, işte belli uyması gereken hukuklar var ki o şu anda bizim konumuz değil. Ee, üçüncü bu konudaki illet olmayacak veya işte yapılacak yanlış tespitlerden birisi, ülkede yaşayan bir grubun güvenlik içerisinde olmalarının da e, ülkenin hükmünde bir etkisi yoktur. Zimmet ehli Darül İslam'da güvenliktedirler. Ancak bu arasının Darül İslam olmasını engellemez. İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiklerinde orada güvenlikteydiler. Buna rağmen orası darül kufurdu. Yine Mekkeliler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşmalı oldukları dönemde Hudeybiye anlaşmasından fete kadar olan dönemde Müslümanların can güvenlikleri bulunmaktaydı. Hatta kaza umresi de yerine getirdiler. Fakat bu güvenlik de fete kadar Mekke'nin darül kufur olmasını engellemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fetihten sonra hicret yoktur demiştir, anlaşmadan sonra hicret yoktur dememiştir. Görüldüğü gibi ülke hakkındaki hükmü değiştiren illet yalnızca güvenlik değil, orada sağlanan üstünlüktür. Ee, buraya kadar anlatılanlardan çıkartılan sonuç şudur. Bugün mürted yöneticilerin küfür olan beşeri kanunlarla yönettikleri ülkelerde halkın çoğunluğu Müslüman olsa, Cuma ve e, cemaat namazları gibi dinlerinin sembolü olan bazı şeyleri güvenlik içerisinde yerine getirebilseler dahi bu ülkeler küfür ülkeleridir. Çünkü üstünlük ve yürürlükte bulunan hükümler kafirlere aittir. Müslümanların dinlerine ait sembolleri ortaya koyabilmelerine gelince Müslümanların güçlerinden kaynaklanmayıp kafir yönetici tarafından verilen izin sonucu meydana gelen bir durumdur. Onların güvenliklerini korkuya çevirmeyi veya gücü ve askerleriyle onları zor durumda bırakmayı isterse yönetici bunu da yapabilir. Nitekim bugün birçok ülkede teröre ve aşırı dincilikle mücadele adı altında e, yapılan şey de budur. Hemen kısaca özetlememiz gerekirse bir ülkenin e, İslam veya küfür ülkesi olmasını tespit eden e, iki tespit var demiştik. Birincisi güç Müslümanların yücelinde bulundurması veya kafirlerin yücelinde bulundurması. İkincisi, orada uygulanan, yürürlükte olan kanun. Bunun dışında e, ülkenin İslam veya küfür olduğunu belirlemeyecek bazı e, sebepler var ki, bu günümüzde işte taahhütlerin alimleri tarafından da ileri sürülüyorlar. E, ama bunlar geçerli değiller. Nedir? E, ülke nüfusunun çoğunluğunun dini. Yani ister Müslüman olsun, ister kafir olsun, orasını bu anlamda etkilemiyor. İkincisi, ülkede İslam ya da küfür şiarlarının, sembollerinin bulun, bulunması veya bulunmaması. Yani bir ülkede işte cabi caminin bulunması veya bir ülkede işte kilisenin bulunması, işte dikili bir haçın bulunması, orayı e, İslam veya dar küfür olduğunu söyleyecek anlamda belirleyici bir unsur değil. Üçüncüsü de <gülüyor> ülkede yaşayan bir grubun güvenlik içinde bulunması e, veya çoğunluğunun güvenlik içerisinde bulunması, Burada ne yapıyor veya hepsinin güvenlik içerisinde bulunması burada işte darül İslam veya darül Kufur anlamındaki bir belirleyici değil belirleyicilik değildir neden olduğunu işte zaten delilleriyle anlattık.